25. Bölüm Rabıta Bir de rabıtanız var. Evet doğru. Rabıta bir müridin mürşidi kamilinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Daha iyi anlamak için soruyorum. Mürid şeyhini yükseklerde görüyor, onun birçok yetkiye sahip olduğunu düşünüyor, kendisini de düşük seviyede sayıyor. Sonra şeyhinin hayalini karşısına getiriyor ve ondan yardım istiyor. Bunu şeyhinin yanında yapmıyor değil mi? Doğru. Bak, bu işi biz uydurmadık. Halid-i Bağdadi Hazretleri Risale-i Halidiyesinde şöyle buyurur. Rabıtanın en üstün derecesi, iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazu ile yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arana vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Aman Allah'ım! Söyler misiniz bana bunu neye dayandırıyorsunuz? Bunun delili vardır. Ebu Bekir radıyallahu an kazai hacet için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hali bir yer bulamadığından bu durumu Efendimiz'e şikayet etti. Efendimiz de ona ruhsat verdi. Yani Ebu Bekir tuvalette Allah'ın elçisinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal edip Kalbiyle ondan yardım mı istiyordu? Hayır öyle değil. Yani Ebu Bekir tuvalette ihtiyacını karşılarken bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hayal ediyordu. Çok sevdiği kişinin hayali insanın gözünün önünden gitmez. Şair sevgilisi için gündüz hayalimde gece düşümde diyor. Bu gayet normaldir. Ebu Bekir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiği için tuvalette bile aklından çıkaramadığını ifade etmektedir. Sizin tarif ettiğiniz ile bunun ne ilgisi var? Siz rabıta sırasında şeyhin ruhaniyetinin müridin yanına geldiğini iddia ediyorsunuz. Şeyhin ruhaniyeti müridin yanına nereden geliyor ki mürid ondan yardım istesin? Ruhaniyetin gözüktüğünün delili vardır. Yusuf suresinde şöyle buyuruluyor. Yusuf kasıtsız olarak elinden gelmeyerek ona meyletti. Rabbinin burhanını görmeseydi o meyline göre hareket edebilirdi. Yusuf Suresi 24. Ayet Bu ayetin tefsirinde ekseri müfessirler, Allah dostlarının tasarruf ve imdadını, gücünü ve yardımını açıklamışlardır. Müfessirlerden keşaf, doğruluktan ayrıldığı ve mutezile mezhebinin görüşüyle vasıflandığı halde, Yakup Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin şaşkınlığından parmaklarını ısırmış olduğu halde Yusuf Aleyhisselam'a gözükerek o kadından sakın dediğini açıklamıştır. Siz herhalde keşşaf tefsirini hiç okumadınız yoksa bunu asla söylemezdiniz. Yusuf suresinin 24. ayetinde Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam ile birleşmek için yaptıkları anlatılırken şöyle buyruluyor. Kadın Yusuf'u gerçekten istiyordu. Rabbinin bürhanını görmeseydi, Yusuf da onu isterdi. Yusuf suresi 24. ayet Keşşaf tefsiri, ayette geçen bürhan kelimesinin ne anlama geldiğini açıkladıktan sonra şöyle devam ediyor. Ayette geçen bürhan şu şekillerde de açıklanmıştır. Yusuf aleyhisselam bir ses duydu. Aman kadına yaklaşma diye ama aldırmadı. İkinci kez duydu. Demini bozmadı. Üçüncü kez duydu. Beriye çekildi. Ama Yakup Aleyhisselam'ı parmaklarını ısırmış halde görünceye kadar bir şeyden etkilenmedi. Keşşaf bu görüş sahipleri için aynen şu ifadeler yer alıyor. Bu ve bunun gibi şeyler hurafeci zorbaların tutundukları şeylerdir. Allah Teala'ya ve nebilerine iftira bunların dini olmuştur. Biraz düşünülse bunun Yusuf suresindeki başka ayetlere de aykırı olduğu görülür. Bir ayette şöyle buyuruluyor. Yakup, Onlardan yüz çevirdi. Vah Yusuf'um vah! dedi. Üzüntüden iki gözüne de ak düştü. Kederi içine gömülüydü. Yusuf Suresi 84. Ayet Bu olay Yusuf'un Mısır'a gelen kardeşlerinden Bünyamin'i hırsızlık bahanesiyle alıkoymasından sonra olmuştu. Eğer Bünyamin'i Yusuf'un alıkoyduğunu bilseydi Yakup böyle üzülür müydü? Lütfen bunu rabıtanın delili sayıp da kendinizi daha da kötü duruma sokmayın. Ubeydullah el-Ahrar essemerkandî hazretleri, Sıddıklarla beraber olun ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sadıklarla beraber olmak surette ve manada onlarla beraber olmaktır. Sonra da manevi beraberliği rabıta ve huzurla tefsir etmiştir ki, bu ehlince malum olan meşru bir iştir. Surette ve manada sadıklarla yani dürüst kimselerle beraber olmaktan ne anlıyorsunuz? Bir kimseyle beraber olmak hem onun yanında yer almak hem de onunla aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak anlamına gelir. Yanında olduğunuz kişiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmıyorsanız bu tam bir beraberlik sayılmayacağı gibi aynı duygu ve düşünceyi paylaştığınız kişinin yanında yer almazsanız gene beraber olmuş sayılmazsınız. Burada anlatılan odur. Bunun rabıtayla ne ilgisi var? Bazı şeyhler, müritlerine resimlerini dağıtıyor ve rabıta yaparken ona bakmasını söylüyorlar. Siz de bunu yapıyor musunuz? Bizde öyle bir şey yoktur. Peygamber resmi yasaklamıştır. Eğer peygamber yasaklamamış olsaydı yapar mıydınız? Belki yapardık. Çünkü resme bakmak, şeyhi kalp gözünün önüne getirerek hayal etmekten kolaydır. O zaman şeyhin sureti baş gözüyle görülür. Peki ya dinimizin heykeli yasak etmediğini farz etsek, o zaman da heykelini yapar mıydınız? Heykel yasak ama. Yasak olmadığını farz edin. Belki o da yapılırdı. Her müridin evinde şeyhin bir heykeli bulunabilirdi. O zaman mürit şeyhinin putu karşısına geçecek, ona rabıta yapacak ve onun ruhaniyetinden yardım isteyecekti. Ona karşı kendini alçaltarak son derece tevazuyla yalvaracaktı. Puta tapanların yaptığı zaten bundan başkası değildi. Aradan heykeli kaldırıp yerine şeyhin hayalini geçirmek neyi değiştirir? Puta tapanlar da zaten taştan veya ağaçtan bir şey beklemiyor, onun temsil ettiği varlığın ruhaniyetinden yardım bekliyorlardı. Sizin tarif ettiğiniz rabutaya sadece şu ayet delil olabilir. İyi bil ki, saf din Allah'ın dinidir. Onunla aralarına koydukları velilere tutunanlar, biz onlara başka değil sadece bizi Allah'a daha da yaklaştırsınlar diye kulluk ederiz derler. Allah onların tartışıp durdukları şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı nankörleri doğru yola sokmaz. Zümer Suresi 3. Ayet Bu ayet Kur'an'da şirki tanımlayan ayettir.